Açık Radyo'da şarkılarla memleket tarihindesiniz. Ben Deniz Murat Meriç. Günün tarihine göz atacak olaylarla alakalı şarkılar dinleteceğim. Bugün 15 Kasım 2016. Osmanlı İmparatorluğu tarihinde iki yeniçeri ayaklanması bugüne denk gelmiş. İlki 1687 yılında gerçekleşmiş. ikincisi ise 1808'de. Alemdar Mustafa Paşa'nın ölümüyle sonuçlanacak Alemdar vakası olarak bilinen ayaklanma bu ikincisi. 15 Kasım'da başlamış, 18'inde durdurulmuş... Ve 3. Selim tarafından başlatılan yenilik hareketlerinin durmasına sebep olmuş. Çünkü Yeniçeriler bu hareketlere karşı ayaklanmış. Bu hareketler yenilik hareketleri yıllar sonra 2. Mahmud tarafından yeniden başlatılacak. Ve ilk iş olarak Yeniçeri Ocağı kapatılarak yerine batılı bir askeri ordu kurulacak. Bu ordu 1937 yılında Dersim isyanını bastırmak üzere bir harekat düzenleyecek. Ve hala tartışılan bu hareket, başta Seyit Rıza olmak üzere 6 kişinin idamıyla ve pek çok insanın evsiz, yersiz, yurtsuz kalmasıyla sonuçlanacak. Bugün Seyit Rıza'nın Dersim'de asıldığı gün. <Gülüyor> Eğit Rıza'nın idamını anlatan şarkıyı Grup Munzur'dan dinledik. Serva Dino. Dersimden Fatsa'ya uzanıyoruz. Karadeniz Dağları'nda Gezer Hekimoğlu adlı eşkıyanın hikayesini anlatan türküyü bilirsiniz. Ümit Tokcan'ın sesinden bizlere ulaşan, pek çok insan tarafından yorumlanarak bugüne gelen bu türkü hakkında pek bilinmeyen bir şey, onun Kadir İnanır tarafından derlenmiş olduğu. Bugün Karadeniz Türkleri'nin üstadı Ümit Tokcan'ın doğum günü. Bu vesileyle ona ve Hekimoğlu'na selam çakalım. Halk bilimi denince akla gelen ilk isimlerden biri Sedat Veys Örnek. 1980 yılında bugün 53 yaşında kaybettiğimiz bu değerli araştırmacıyı kendi sesinden dinleyeceğimiz bir Nazım Hikmet şiiriyle anmak isterim. Bir dost meclisinde yapılmış bir kayıt bu ve yıllar sonra ortalığa çıkmış. Şüphedeyiz karımdan. Satıyor bizi. Satıyor işimizi şüphe Şüphedeyim karımdan. Sabahtan beri civarımı düşündüğüm yok tutaklarımdan. şüphedeyiz. Şüphe çıplak ayaklı bir gece gibi ilerliyor içimde. Ve yarın yıldızlar üflenen mumlar gibi girer girer sönünce gece içimde çıplak simsiyah görününce yeniden doğacağım bir kalife gibi okşadığım boğazına sarılıp karımı boacağım. Sedat Üyes örneğin sesinden dinlediğimiz bu kısa şiirin ardından TRT İstanbul Televizyonu'na bağlanıyoruz. Yaşı 40 dolaylarında olanların çok iyi hatırlayacağı bir jenerik müziğini takiben Tarık Gürcan'ın sesini dinleyeceğiz. Hayırlı akşamlar değerli seyirciler. Doktor Nevzat Atlı yönetimindeki Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun yeni bir programını izleyeceksiniz. 1975 yılında bugün Nevzat Atlı yönetiminde İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kuruldu. Kültür Bakanlığı'na bağlı koro sadece konserler vermedi, televizyon ve radyo programları yaptı, plaklar doldurdu. Mikrofonlarımızı koronun yaptığı bir televizyon programına çeviriyoruz şimdi ve Mitat Özyılmaz'ın sunumuyla bir İstanbul türküsüne kulak veriyoruz. Sayın seyirciler, İstanbul halkının benliğinden doğmuş, maşeri zevkinden kaynaklanmış ve bu büyük tarihi şehrin karakterini taşıyan musikesi içinde İstanbul türkülerinin önemli bir yeri vardır. Bu türkülerin birçoğu klasik musikimizin tesirlerini taşırlar. Bir kısmını ise tanınmış bestekarlarımızın klasik şarkılarından ayırmak zordur. İşte bunlardan birini, Solistimiz Serap Mutlu Akbulut sunuyor. Yanıyor mu Yeşil Köşk'ün lambası? amma siyahlar hiç dinletmiyor şu gündemde kan ağasılar hiç dinletmiyor şu gündemde kan 中好的阿弥 Sen de bir çirkin de bir sevener Dr. Nevzat adlı yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun konseri burada sona eriyor sevgili seyirciler. Yakın bir gelecekte tekrar beraber olabilmeyi umarak mutluluklar, esenlikler diliyoruz. Programın sonunda 1978 yılına uzanıyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kapalı spor salonunda beyaz piyanosunun başında bir konser veren Timur Selçuk dinleyeceğiz kısacık. Konser bugüne denk gelmiyor ama iki yıl dönümünü birleştirecek bir kayıt bu. 1956'da Ankara'da Ottü'nün kurulduğu tarih bugün. Adnan Menderes okulun açılışını yaparken Sinan Cemgil 12. doğum gününü kutluyor. Cemgil 1964 yılında Ottü'de mimarlık okumaya başlayacak ve Nurhak'ta öldürülene dek Ottü'lü bir devrimci olarak hayatını sürdürecek. 7 yıl sonra Timur Selçuk onun şarkısını Ottü'lülerle birlikte söyleyecek. <Gülüyor> hafta dinlediğimiz nur bugün doğum gününü kutladığımız Sinan cemgil'in anısına bir kere de ahmet kaya'dan dinleyelim. 21 Ekim 1989'da Eskişehir'de verdiği konserden alınmış ve bugüne dek yayınlanmamış bir kayıt bu. Yarın Ahmet Kaya'nın öldüğü gün şarkılarla Memeket tarihi ona özel bir programla karşımıza çıkacak. Dinlemeye bugünden başlıyor. <Gülüyor> Bu gün de sen hiç bu yuva bulmaz <gülüyor> Şarkılarla Memleket Tarihi sona erdi. Bendeniz Murat Meriç. Yarın aynı saatte bu frekansta buluşuncaya değin hepinize saygılarımız sunuyorum. Şarkılarla Memleket Tarihi. Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.